Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem. Mubarek ala Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'ina amma e, Şimdi bu e, inşallah mukaddim bitti. Mukaddim bitti. E, şimdi bundan sonrası artık inşallah önem göstermemiz, dikkat etmemiz gereken yerler. Ve tabi bunları yavaş yavaş țelegez inşallah. E, dikkat ederek. Kaideleri not alacaksınız inşallah. Bazı şeyleri ezberleyeceksiniz vesaire. Şimdi burada kitabı önce anlatayım. Bu kitapta e, dediğim gibi İbni Teymiye'nin Akiretül Vastiyesi bu kitap Hal Herras'ın şerhiyle. Peki bu yazı, şimdi burada yazıları görüyoruz. Bu yazıdan hangisi İbni Teymiye'nin lafı, hangisi Hal lafı nasıl anlayacağız? Şimdi şöyle e, anlayacağız. Bakın çevirin o Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim'den sonraki sayfayı. Mesela bakın şimdi diyor ki, e, mesela Rahim demiş bakın. Bir sonraki sayfa, 35. sayfada mesela, 33. sayfada mesela ne demiş? Ee, bakın bir Arapça bir yazı var altta İtalik Puntoyla yazılmış. Şimdi Arapça olan yazılar, Arapça olup da altında İtalik Puntoyla verilmiş metinler i̇bn Teymiye'nin sözleri. Büyük, biraz da büyük yazılmış. Ha, ha, biraz da büyük yazılmış. Alt kısmı işte Halherras. Bir de dipnot kısmı var o da alevi Sakkaf'ın tahkik kısmı. Büyük. Tamam Üç kişi var burada. i̇bn Teymiye. İtalik punto ile yazılmış. Arapçası var bir de metnin. Türkçesi var. İtalik punto. Ee, altındaki şerh Halil Herras'ın. dipnot kısmı Alevi Sakkaf'ın. Evet. O zaman İbn Teymiye metni yazıyor. Halil Herras şerh ediyor. Alevi Sakkaf tahkik ediyor. Bu şerhle tahkik. Türkçe, tam, Şerh açıklaması. Evet. Açıklaması. Tamam, açıklaması. Tahkik, Tahkik de e, bizim birçok manası var. Bizi ilgilendiren manası yani hadislerin sahihliğini, zayıflığını belirtmek, ha. numaralarını belirtmek, tahrijini yapmak, nerede geçtiklerini, bazı e, kişilerin eee biyografisini vermek vesaire. Hayatından işte ölümünü, kim olduğunu falan kısaca anlatmak. Bunlar hepsi tahkikle alakalı. Tamam? Evet. Şimdi e, inşallah başlayalım. İnşallah Rabbim kolaylaştırır, faydalanırız. Bundan sonrası çok önemli, çok önemli. İyice dikkat etmemiz lazım. Yavaş gideceğiz. Meseleleri iyice öğrenmeye, tahkik etmeyi, anlamaya çalışın inşallah. Fadalak. Hoşçakalın. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Tamam. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kapat ben anlatıyorum şu. Onu kapatabilirsin Öyle <gülüyor> Bugünkü dersimiz bu kadar Yani metinden o kadar okuyacağız Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim dedik Şimdi Bismillahirrahmanirrahim hakkında Alimlerimiz çok konuşmuş Hatta bunun Arapçasını böyle bu arada yazabilirseniz Sizin için çok iyi olur Bakın Bunu inşallah bir saate sığdıracağız Bunun şerhini Besmer'in Şimdi e, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bunun Türkçe karşılığı değil mi Şimdi Besmele hakkında alimler rahimahumullah çok konuşmuşlar, çok anlatmışlar, çok şerh etmişler. Bu arada dinliyoruz değil mi? Evet. yazarken Yazarken. Evet. O kadar konuşmuşlar ki sayfalarca konuşanlar olmuş. İçindeki e, güzel manayı içerdiği için. Evet. Şimdi müellif yani İbn-i Teymiye rahimallah kitabına hangi cümleyle başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. O zaman diyoruz ki İbni Teymiye, Bismillahirrahmanirrahim başlayarak ki hemen hemen bütün ulemalar o şekilde başlıyor zaten. Günümüzdeki kitaplarda da o şekilde başlanıyor zaten. Başlarken hem Resulullah'ın sünnetini uygulamış hem de Allah'ın kitabında izlediği menhece yolu takip etmiş. Evet. İki şey. Yani Allah Azze ve Celle surelerin başına besmele ile başlar. Değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de, Gönderdiği risaleleri, mektupların başlarına besmele ile başlardı. Mesela Hiraklus'a yazdığı mektupta Bismillahirrahmanirrahim ile başlardı. O zaman diyoruz ki, hem burada Allah'ın kitabındaki izlediği yolu izlemiş i̇bn Teymiye, evet. hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini uygulamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen hadiste diyor ki, Kullu emrin zivalin la yubdahu bihi, la yubdahu fihi bi bismillah, fe aqta." Bir, bir rivayette ebter, bir rivayette edzem, Yani bunların hepsinin manası bir. Diyor ki, herhangi bir işte, kendisiyle besmele, herhangi bir şişe, kendisiyle besmeleyle başlanmazsa onun bereketi na nakıstır, eksiktir. Bir rivayette edzem, Bunların hepsi bereketi nakıs demek bu manalar. Tamam Ancak bu hadis Allahu Alem. Muhaddislerin çoğu, Şeyh Elbani de olmak üzere zayıflıyor bu hadisi. Benim şu ana kadar... Hmm, Hatırladığım kadarıyla iki tane muhaddis, bir tanesi tam hakkında değil ismi. Bunlardan bir tanesi İmam Nevevi. Ezkar'da, Ezkar adlı eserinde bunu hasenliyor. Ancak Allahu alem, hadis her ne kadar zayıf olsa da, mana olarak, mana olarak sahih inşallah. Çünkü zaten dediğim gibi hem Resulullah sünnette uygulamış bunu, hem de Allah'ın izlediği kitapta kimmen menheçtir bu. O zaman Bismillahirrahmanirrahimle başlamak. Çok uygun. Şimdi buradan hemen bir fayda alıyoruz. O zaman eğer bir ilim talebesi veya bir alim kitap yazarken, telif ederken ile başlaması gayet ve gayet nedir? Uygundur. Bu faydayı da aldık. Tamam. Buraya kadar anlaşıldı her şey. Şimdi burada soruyorum Erhan abi. Evet. Türkçe bir cümle kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim cümlesini idrak etmek için. Şimdi ben desem ki balkonda oturuyoruz seninle. Evet. Muhabbet ediyoruz. Benim tanıdığım birisi geçiyor. Tamam. Uzun boylu birisi. Bu da. <gülüyor> Dedim ki Erhan abi bu uzun boylu adam var ya. Evet. Sustum. Bu kadar. Sen bu cümlemi bu cümlenden bir şey anlıyorsun değil mi? Yani bir bir şey ifade ediyor ama cümle olarak tam bir cümle mi yarım bir cümle mi? Yarım cümle değil mi? Çünkü sen cümlenin devamını istiyorsun. Eksik. Bakın yani devamını duymayı istiyorsun. Çünkü eksik. Cümle ne zaman tam cümle olur? Devamını duymaya ihtiyaç hissetmediğin zaman. Burada hissediyorsun sen. E bu adam var Haber ya, eee ne olmuş yani bu uzun adama? Evet. Haber yok, dırdır Haber kısmı yok. var evet. ya, küllü dırdır haberdir olayı var ya, o yok. Peki ben desem ki bu uzun adam var ya, tamamlasam, desem ki bu uzun adam var ya, çok iyi bir insandır. Ne olur bu? Tamam, tamam. Tam olur. Evet. Şimdi Kâşır kardeş sen bana bir tane e, yarım cümle kur, buna benzer. İstediğim bir şeyi kur, yarım olsun. Tamam. Bu masa var ya... Var ya'lı kurma, illa ben öyle kırın diye. Maksat tamam. beyin cimnastiği olsun burada. Evet. Bu masanın Evet, güzeldi. tamam. Yeter yeter. Bu bu masanın de deyip susman gibi. Tamam. Eren abi bir tane. Şu kütüphanenin içinde. Şu kütüphanenin içinde belki biraz var tam ya. olabilir yani. <gülüyor> tamam. Evet. Çünkü sor soruya cevap mukabilinde düşünürsek tam olabilir. Tabii Kitap değil. nerede? Şu ne kütüphanenin içinde, içinde gibi. Neyse. Tamam ama yine doğru. <gülüyor> <gülüyor> Anladık Şimdi Bismillahirrahmanirrahimle de tabiri caizse bu şekilde yarım bir cümle Arap dili edebiyatında Anladık burayı evet. Şimdi bakın Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman anlarız bunu Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla E ne olmuş rahim ve Rah Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz Kur'an okuduğumuz zaman ne yapıyoruz Ne fiili gerçekleştiriyoruz okuma evet. O zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum olur evet. Yemek yerken Allah'ın adıyla yiyorum olur Değil mi? Arabaya binerken Allah'ın adıyla biniyorum. O zaman bu yarımlılığı, yani bu yarım kalan yeri ne tamamlar? Bizim Sen. Evet iş. bizim fiilimiz. Yaptığın iş tamamlar. İşte. O zaman Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İbn-i Teymiye onu yazarken o eksikliği neyle tamamlamış oluyor? Uellifu ile tamammış, tamamlamış oluyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim Uellifu. Yani telif ediyorum. Yazıyorum yani. Yazıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyorum. Peki biz Sen az önce kitabı okurken Bismillahirrahmanirrahim dedin. Sen neyle tamamladın bunu? Evet, evet. Okuyarak. O zaman Bismillahirrahmanirrahim ekra. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. O yüzden diyoruz ki Bismillah'ı tamamlayan şey kişinin fiiliyle bağlantılıdır. Kişi hangi fiili? Mesela hanımıyla cemaat ediyor. Kişi. Cima ederken besmeleler, eder, değil mi? Mesela kişi <gülüyor> Kendi zekerini hanımının fercine girdirmeden önceki anda besmele çekmesi, onun kast, onun buradaki kastı nedir? Onun buradaki kastı ucamıyor. Cima ediyorum. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla cima ediyorum. Çünkü cima bir ibadet biliyorsunuz. O yüzden kişinin hanımıyla cimadan hemen önce besmele çekmesi bir ibadet için besmele çekmesidir. Tabi onu inşallah ibadete de niyet ederse onunla beraber ibadete dönüşürüz zaten. Biliyoruz bunun hakkındaki hadisleri. O yüzden bu tuhaf değil yani. keşif bizim. Gülme inşallah sayılın yok tamam mı? Çok hoşlanırdı evet. yani. Böyle hiç... Yani, Kaydeler. Tabi. Buraya kadar anladık. Evet. Hı. Veya Bismillah diyor bir insan Allah'ın adıyla ne olmuş? Akul'u, yiyorum. Yiyorum. Tamam, buna benzer. Evet. <gülüyor> böyle bir şey yok aslında değil mi? Eksik cümle kullanılmaz. Üçede. Canım, bir şeyim, bir şeyim. Ses tonu ile sen eksik cümle kullanırsın. Karşı taraf anlar onu. O sorun değil şimdi. Bizim mevzumuz inşallah Allah'ın kelamını anlamak. Arapça. Anlamak. Şimdi bunları bunları anlarken Arapça da öğreniyorsunuz bu arada. Bunlar çok önemli. Belagat öğreniyorsunuz. Şimdi Arapça biliyorsun Arap dili 12 kısımdır. 12 kısımdır. Biz daha şu an Sarp-Nahif kısmındayız. O yüzden müfessirlerin şartlarından bir tanesi bu 12 kısımdan mutlaka her birine biri nebze de olsa haiz olmak. Çok önemli. Şimdi bu e, belagatla alakalı biraz da. Biraz da değil bu belagat. Diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Sen ne yaptın Erhan abi? Okuyorum dedi. Evet. i̇bn Teymiye ne yaptı? Yazıyor, Yaz yazıyor dedi. Tamam. Evet. Şimdi buraya kadar anladık. Şimdi Şimdi bu, bir kelime seçelim. E, bu Bismillahirrahmanirrahim'i tamamlayan. Öyle bir de cümleyi inceleyelim. Mesela e, yazıyorum. Mesela değil mi? Ekra'u Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyorum. Bakın. Ekra'u ne demek ekra'u? Okuyorum pardon. Ekra'u değil mi? Evet. Yazıyorum buraya ekra'u. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Ekra'u. Cümle şimdi ne oldu? Tamam. Tamam, tamam. Fiil cümlesi mi? Bu isim cümlesi mi? Fiil cümlesi. Fiil cümlesi. Fiille başlamış. Ekraba. Tamam. Şimdi. Fiille başlamış. Peki bu Bismillahirrahmanirrahim mi daha önce? Bu cümleye bakın. Ekra'u Bismillahirrahmanirrahim şimdi. Bu cümleyi söyledim. Bu cümlede Ekra'u mu daha önce gelmiş? Yoksa Bismillahirrahmanirrahim mi? Cümle nasıl yok yok. Arapça kalıbıyla. Yani Ekra'u. Ekra Değil mi? Okurken de öyle okuyoruz. Diyoruz ki Ekra'u Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Şimdi. Ekra'u Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, alimler tartışmışlar. Biz, Ekra'u'yu burada şimdi öne aldık ya biz. Alimler demiş ki, Ekra'u'yu sona mı alalım, öne mi alalım? Yani, Ekra'u Bismillahirrahmanirrahim mi diyelim, yoksa Bismillahirrahmanirrahim Ekra'u mu diyelim? Şimdi, ikisinin de manası aynı kapıya çıkıyor ama aralarında fark var. Alimler diyor ki biz, ben bile bile öne yazdım ki bu alimlerin pek tercih etmediği şey, tamam mı? O yüzden alimler diyor ki biz burada ekra o bismillahirrahmanirrahim demeyelim. Bunu birçok ehli sünnet âlimi şöyle günümüzde de meşhurlardan sizin tanıdığınız mesela Şeyh İbn Hüseyin'in, evet. Fevzan vesaire bir sürü âlimlerimiz. Diyorlar ki ekra rahman bismillahirrahmanirrahim demeyelim. Bismillahirrahmanirrahim ekra o diyelim. O zaman yazıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ekra o. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim ekra. Evet. Evet. Alimler diyor ki biz burada ekra uyu yani okuyorum demek olan ekra uyu okuyorum manasına gelen ekra uyu sona alırız. Şimdi bakın başa alalım önce tekrar başa aldığımız zaman mana ne oluyor? Ekrau bismillahirrahmanirrahim okuyorum Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Ekra'u bismillahirrahmanirrahim. Okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Şimdi sona alalım, mana verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekra'u. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Bakın arasında ince bir fark var. Düşünürseniz bile var. Bulursunuz o farkı. Bakın. Şimdi tevhidi düşünün. Bir insan ispat edip nef yetmezse tevhid yerine gelir mi? Nef ispat etmezse gelir mi? Gelmez. Güzel. Şimdi... اَقْرَأُوا بِسْمِ اللّٰهِ düşünün. Öne aldığımız haliyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Bu Allah'tan gayrısının adıyla okumuyorum demek olur mu? Olmaz. Bir nefi yok. Ispat var ama nefi yok burada. Allah'a haslık yok. Tamam Allah'ın adıyla okuyorum ama bu demek değil ki Allah'tan gayrısının adıyla okumuyorum. Sonradan Allah'tan gayrısının adını da zikredelim belki. Mesela Muhammed odaya girdi. Bu demek mi Muhammed'den başkası girmedi? Değil. Ama sadece Muhammed odaya girdi desem, burada hem Muhammed'in girişinin ispatlıyorum, hem de sadece ona haskılıyorum, başkasının ediyorum. Şimdi, işte alimler diyor ki burada ekra uyu sona alırsak, manası sadece ve sadece Allah'ın adıyla okuyorum demek. Hasır ifade eder buna. O zaman alimler ekra uyu okuyorum manasına gelen ekra uyu sona almalarının sebeplerinden bir tanesi neymiş? Hasır. hasır ifade etsin. Bir hasır. Birinci fayda hemen alıyoruz faydayı. Hasır. Hasr ifade eder. Hasr ne demek? Has isbatu şey, hukmün li şeyin ve nef'yuhu amma siva. Bu demek hasr. Hasr bir şeyi bir kişiye has kılıp başkasını ondan nef'yetmek. Diye tabir edebiliriz hasrı. Çeşitli tarifleri var. Anladık buraya kadar. Evet. O zaman manası ne oluyor? Bak Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Yani başkasının adıyla değil. Anladınız buraya? Evet. Bak Türkçede de bu biraz e, e, ifade edilebiliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Hem okuduğunu ispah hem de nef. O yüzden şimdi burada amil aslında fiildir ya burada. Ekra'u bir amildir. Burada Bismillahirrahmanirrahim kısmı me'mul me denir ona. O yüzden alimler diyor ki takdim ta'khiruma ta ma hakkuhu ta'khir yufidul hasır. Bakın. Burayı da dinleyelim. Yaz, yazalım orayı inşallah. Yazın. Sonra dinleyeceğiz. Burada e, önemli bir nokta var. Tamam. Takdimu ma hakkuhu takdimu ma hakkuhu takdim yufidul hasır. Belakatta bir kayda. Şimdi ne, ne demek bu? Önde gelmesi gereken, önde gelmeyi hak eden, e, pardon sonradan gelmeyi hak eden, daha önce gelirse hasır ifade eder. Demin söylediğim Arapçanın manası. Sonda, sonra sonra gelmesi gereken şey, önce gelirse hasır ifade eder. Yani şimdi bir soru, soru sorabilir, nereden çıkardım burada sadecelik olduğunu. Bu belagatta Arap Dili Edebiyatı'nda kaydedir. Sonra gelmesi gereken yer, önce gelirse hasır ifade eder. Evet. Ne demek bu? Şuraya yazayım, ee, bir şey aklıma geldi unutmayayım. İyi. burayı hatırlatın bana, birazdan anlatacağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim dedik ki önce gelmesi gereken, sonra sonra gelmesi gereken önce gelir sahısı ifade eder. Şimdi, Ekra'u bism Bismillahirrahmanirrahim, Ekra'u. fiil cümlesi midir, isim cümlesi midir? Şu an değil. Yok, şu an isim cümlesi değil, yine fiil cümlesi. Tamam. Üstte de fiil cümlesi. Fiil Arasındaki olur. fark birisinde fiil Başka. önce gelmiş, birisinde sonra gelmiş. Evet. Tamam? Fi, e, sonra gelmiş. Şimdi burada ekra'u, bismillahirrahmanirrahim ekra'u da. Bu da fiil cümlesi dedik. Ekra'u bismillahirrahmanirrahim de fiil cümlesi dedik. Şimdi bismillahirrahmanirrahim ekra'u da ekra'u fiil ya aslen önce, önce gelmesi gerekmiyor muydu? Fiil şey aslen gelmez. önce gelir. Heh. İşte önce gelmesi gereken şey sonra gelirse veya sonra gelmesi gereken şey o ki bismillahirrahmanirrahim önce gelirse hasır ifade şey eder. Ederim. Aslında bunun aslı ekrahu bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ama ne zaman zamanki dedik bismillahirrahmanirrahim ekrahu? Ne oldu? Hasır, Hasır ifade etti. Kayde. Hasır. Aksi halde biz ne diyoruz? İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Ne demek? Yalnızca, yalnızca şey. sana ibadet eder ve yalnızca senden dilerim. Peki. Yardım ederim. Güzel. Ortaya atıyorum şimdi soru. Nerede yalnızca kelimesi? Yani yalnızca yani kelimesi ne nerede? İyyâ ve sondan. İyyâ damil Hiç bir alakası yok. Nerede yalnızca mi kelimesi? mi gizli? Çünkü aslında, Fasın, aslında he. la nabudu illa iyyakedir. <gülüyor> Burada yine i̇badet. bu söylediğim kayda gerçekleştiği için bütün meallere bakın, bütün tefsirlere bakın. ittifaken nedir? Yalnızca sana ibadet ederim. Ama yalnızca kelimesi yok. Fatiha'da yok. Vallahi. Nabudu ibadet ederiz demek. Bir sapık gelse, size dese ki siz nereden çıkarıyorsunuz Allah'tan gayesinden yardım istenmeyeceğine. Biz de diyoruz ki iyyâke nabudu ve iyyâken estayin gelip sorsa ki bana ben zamanında karşılarsın var. sapık sapıktır. Her zaman her yerde gösterir sapıklığını. Bana dedi ki bu kendisi araf evet, edebiliyor. Evet. Bu iyyaken ha burada yalnızca kelimesi nerede? Adam haklı. Aldın mı? Ama adam Arap dilinin de edebiyatına hakkı yoksa alimlere dönse, tefsirlere dönse, belagat'a baksa anlayacak ki orada hasıl ifade ediyor. Aksalde yalnızca kelimesi yok. İyyak yalnızca demek değil. Kef orada eee kenâbuduke diyemeyeceğin için iyya getirilmiş orada. İy orada Damiri ayırt etmek içindir, tamam? Yok. Ama ne diyoruz İyak Kenab? Aslında onun la nabudu illa İyak'tır, tamam mı? Ama İyak Kenab'ıdu demişler, tamam? Bu da orada da takdimül amil alel mu'mul olayı var. Yani amili, amel edeni, amel edilenin önüne geçirme olayı var. Oradan hasil ifade ediyor. Buraya kadar anladık inşallah, tamam? Şimdi, o zaman ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim. Ekra'u Bismillahirrahmanirrahim de ki. Ekra'u'yu nereye alırız? Fiili. Son. Sonu alırız. Güzel. Niçin? Hasrı. Hasrı ifadesi. Şimdi bir fayda daha vereceğim size. Niçin alimler almış? Bu da çok önemli. 2. Teberrük için. Yaz. 2. fayda. Teberrük olsun diye Bismillahirrahmanirrahim'i ekra'unun önüne almışlar. Teberrük. 2. Ne demek teberrük? Birincisine sene hasrı oluşurdu değil mi? Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin isminin önüne hiçbir şey geçmesin. Direkt Allah'ın ismiyle mevzuya girerek teberrük edelim. Anlarız mı mevzuyu? Bilmiyorum. Bakın ben şimdi ekra'u bismillahirrahmanirrahim desem okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hı. Tamam mı? Burada okuyorum kelimesi mi önce geldi Allah'ın ismi mi? Okuyorum, okuyorum. Ama alimlerin genel tercihi olan bismillahirrahmanirrahim ekra'u yu öne alsam. İlk neyle başlıyorum direkt? Allah'ın ismi. Allah ismiyle. O zaman Allah'ın ismiyle teberrük edip mevzuya giriyorum. Ondan sonra biz ehlü sünnet vel cemaat olarak neye inanıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarıyla ne yapılır? Tevessül edilir. Bizim üç, üç, üç tane meşru tevessülümüz var. Bunlardan bir tanesini Allah'ın isim sıfatlarıyla tevessül etmek. Teberrük etmek, tevessül etmek. Alın size teberruk olayı. Anladınız mı burada? O yüzden alimler böyle yapmış. Zaten ilk akla gelen oydu benim. He. Çok güzel. Şimdi teberruk ne? Hazır teberrükten bahsetmişken de teberrüü de yazalım. Ziyadatul hayril ilahi. Bunu hemen Arapçasını yazıyorsunuz. Sizden ezberlemenizi isteyeyim. Hasır yazma. Yazar mısın? yazın. Yok hasırın Arapçasını mı? He. Yok yok onu yazmayın. Benim hepsi kafamda sebepleri var neden diye. Tamam? Teberrük. Teberruk. Ziyade tu yazalım onu. Ziya datul hayr'in çeşitli tarifleri var. Ben en hoş e, tarifi yazıyorum inşallah. İlla ilahi bak. Ziyadatul hayr'i ha, ben bunu çok terzanca yazdım değil mi? Yazım ben güzel yazayım. Zi ya Bakın bu iki nokta demek ha. Ziyadatul el Khayril i lahi ve -zi ziyadetu ziyad subutu'l khayr. Ahe hata yaptım ha. Bak tarifte. Bu değil subutu, tamam mı? Peltek Su değil mi? Değil mi? Su Su subutu, tamam mı? Subu, bu peltek Subutul hayril ilahiyyi ve ziyadetuhu. Ve zi -ya -de tuhu. Naslara baktığımız zaman bereketin bu manaya geldiğini anlıyoruz. Neymiş? Subutul hayril ilahiyyi. Bak subutul hayril muda mudafile. Hayrın sabit olması. Subut sabit olmak. İlahiyyi, ilahi hayrın sabit olması. Ve ziyade olması. Yani ilahi hayrın sabit ve ziyade olmasına ne denir? Bereket denir. Bereket. Şimdi teberrünün manası derken bu bereketin manası. Tamam, teberrükle bereket aynı şeyler. Birisi fiil, birisi ismi. İsmi fiil. Tamam. Ve ziyadetuhu. Bu ke keskin zedir. Tamam. tamam. Subutul hayr ilahi ve ziyadetuhu. İlahi hayrın sabit kalması, sabit ve ziyade kalması. Yazar Bu bereket. Tabii tabii. Eğer Arapçasından direkt anlıyorsan yazmana gerek yok. Bir dakika, bir dakika. Ee, subutul hayrı ilahi, ilahi hayrın sabit yani devamlı sabit, sabit yazın devamlı yazın, devamlı yani sabit ve ziyade olmasına bereket denir. teberlükte bereketlenmektir yani aynı şeyler fiili bereketlenmek bereket istemek bereket almak tamam buraya kadar halolun şimdi daha e, bunu iyice fıkh etmemiz lazım e, bereket kelimesini sadece tarifiyle olmaz bakın bereket kelimesi aslen el yazıyorum el bereketu el be bereketu el bereketu, tamam mı? Ne demek el bereketu? Bereket. Bereket. Evet, bereket. Bereket kelimesi iki kelimeden bir tanesinden alınmıştır. Ya birke, yazıyorsunuz bari değil mi bunları? Bir ketun. Bir ketun. Ya da buruk. Buruk. Buruk, burukun. Evet. El-Bereketu kelimesi ya bir keden alınmıştır, ya da buruktan alınmıştır. Şimdi bir kene demek. Bakın, bir ke yağmur yağdığı zaman, hani yerlerde yerlerde böyle çukurlar vardır ya böyle ufak tefek büyük vesaire çukurlar vardı değil mi? Hı. Dikkat edin yağmur yağdığı zaman ne olur? O çukurlarda su birikir. Su birikir, değil mi? Evet. Hani o çukurun etrafındaki sular erir gider, erer gider ama o su devam eder, kalır orada. O su birikintisine yağmur yağdığı zaman o çukurlarda, çukurcuklarda oluşan o sulara o suyun o toplanmış haline birike denir. Birki o demek. Buruk da devenin çökmüş, çöküp kalmış hali var ya. Evet. Haliste ne diyor? La ya ahadukum kemayya burukul bayir. Sizden birisi devenin çöktüğü gibi çökmesin kelimesini kullanırken bereketi kullanıyor buruk yani. Tamam? O zaman bir kene demek dedik. Yağmur yağdığı zaman suyun çukurlarda toplanmış hali ne bir kede denir? Buruk da devenin çöküş çökmüş hali. Şimdi bakın ne gibi bir bağlantısı var bunların. Şimdi bazı alimler diyor ki bu bir keden alınmıştır bereket kelimesi. Bazıları da diyor ki buruktan alınmıştır. Her ikisi de olabilir. Her ikisi de olsa mana aynı ve sahih. Bakın şimdi. Eren abi burada soruyorum. Yağmur yağdığı zaman. Evet. Yağmur yağdığı zaman. Çukurda su birikir. Evet. O suyun. O suya ne dedik? Birke. Bir Peki o suyun etrafında çukur olmayan bölgelerle. Bölgelere düşen. Etrafında çukur olmayan bölgelere düşen suyla ne farkı var? Bakın alimlerdeki iki farkı var. Birincisi daha çok olması. Değil mi? İkincisi kalıcı sabit olması. O yüzden diyorlar ki bir ke, bereket bir keden alınmıştır. Yani ziya, ziya, e, e, ilahi hayırın hem sabit kalması hem de ziyade olmasıdır. O yüzden bereket istediğin zaman ne istersin Allah'tan? Çok ve za, e, e, kalıcı olsun istersin değil mi? Mesela rızık istersin bereketlendir. Ne demek? Hem çok... En azından sabit kalsın çok olmazsa bile. Bir, o yüzden bir keden alınmıştır diyorlar bereket kelimesi. Anladık buraya kadar? Ya da buruktan alınmıştır. Neden? Çünkü deve çöktüğü zaman ne yapar? Uzun ve çok kalır. Sabit ve çok kalır. Ya da buradan alınmıştır diyorlar. Abi. Anladınız mı buraya kadar? Var mı anlaşılmayan bir nokta? Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'e geri dönüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'e geri dönüyoruz. Dedi ki, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu Bismillahirrahmanirrahim bizim inşallah ilerde de okuyacağımız benim niyetlendiğim bir sürü Şeyhülislam İbn Teymiyen'in, başka alimlerimizin İbn kudamen'in onların metinleri var. Onların hepsinde Bismillahirrahmanirrahim geçecek ve biz her metinde Bismillahirrahmanirrahim geçtiğinde onu uzun uzun şerh edeceğiz. Ve bu ömrümüzün ömrümüzün sonuna kadar bu Bismillahirrahmanirrahim anlatmaya devam edeceğiz, bitmeyecek. Hiçbir zaman da bitmez. Bunu anlatmaya çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. Ha bizim ilmimiz bitecek, anlatamayacağız. Öztesine geçemeyeceğiz ama Bismillahirrahmanirrahim bitmez. Neden? Allah'ın belagatı. Allah'ın belagatı kadar üstün hiçbir şey yok. Bizi ilgilendiren, bizim muhatap almamız gereken şeyler açık ve net, belli, sınırlıdır yani. Çok zor bir şey değil. Tamam mı? Bizi ilgilendiren noktası. Yani mükelleflere Kolaydır Kur'an'ı anlamak, alimlerin ışığı altında sünneti anlamak. Ve bize hitap edilen şey, mükellef kıldığımız şey çok basit ve özlüdür. O ayrı bir bak. Bizim işin fıkhına inmemiz o ayrı bir bak. Çünkü neden? Biz ilim talebesi olma yolunda, alimler, ilim talebesi olma yolunda ilerlemeye çalışan insanlar o, olduğumuz için bu manaları ineriz. Çünkü alimlerin bildiği çok fazla şey. O yüzden Allah ne diyor Kur'an'da? Înne mâ yâhşellâhe min eibâdihil ulema. Allah'tan sadece alimler korkar. Bakmayın me me meallere hakkıyla alimler korkar dediğini. Hani nerede diyormuş hakkıyla? Sadece alimler korkar. Înne mâ ifade edin. Ama hakkıyla, iba hakkıyla korkanlar alimler diye çevirdikleri zaman hata mı? Hata değil. Lafuz olarak tam değil ama mana olarak doğru çevrilmiş. Ama lafuz olarak alim, yalnızca Allah'tan kimler korkar? Alim. Alimler. Ama bakın Başka ayette de, e, e, min Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar diyor müminler için. Bir ayette dedi de ki, sadece kim korkar? Alimler. Bir ayette de, onlar üstlerindeki Rablerinden Onlar kim? Müminler. Hepimiz yani. İnşallah. Doğru mu? Peki nasıl ayırt edeceğiz? Bakın, Allah onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar derken hangi kelimeyi kullandı? Havf. Havf korku demek. Havf. Peki, alimler, yalnızca Allah'tan alimler korkar dediği zaman hangi kelimeyi kullandı? Haşye. Haşye. Haşye de korku demek. Aralarındaki fark ne? Havf, mücerred olarak korkmak. Bildiğimiz korku. Haşye ise, karşı tarafın karşı tarafın azametini tanıyarak korkmak. Ne demek bu? Şimdi, bir insan dese ki, ya bir adam geliyor seni bu, öldürmeye. Sen bir ürperirsin, korkarsın değil mi? Korkarsın, fıtrattandır. Bu, buna kaf denir. Ama Onun sana bir adam geliyor seni öldürüyor dediği zaman ve o adamı kim olduğunu sen biliyorsan ki. Biliyorsan ki bu adam bir terörist. 10 kişiyi kesmiş. Tamam mı? Adam. E, katil. E, gözü görmüyor hiçbir şey. Tanıyorsun adamı yıllardır ne kadar pis bir insan olduğunu biliyorsun. Ve işte o zaman adamdan korkmanın ismi nedir? Kaşya'dır. Evet. Tamam mı? Kaşya'dır. Yani karşı tarafı bilerek korkmak. Hayatında aslan görmemişsin. Biz dedi ki yırtıcı bir hayvan geliyor sana saldırmaya. Korkarsın. Buna haf denir. Ama sen aslanı yıllardır belgeselde izlemişsin. Nasıl hayvan parçaladığını görmüşsün. Bir sana aslan geliyor dese, ondaki korkuna ne denir? Haşiye. Evet. Tamam? Arasındaki fark, haşiye bilerek korkmak, haf evet. mücerret korku. Şimdi Allah Allah ne diyor Kur'an'da? Sadece Allah'tan alimler korkar. Yani bilerek... Allah hakkıyla bilerek sadece kim korkar? İlimle korkar yani. Ha, ilimle korkar. Nasıl bilinir Allah? İsimleriyle sıfatlayır. Al sana bismillahirrahmanirrahim. Başlı başına bir ilim sıfat. İsim sıfat. Hadi gel de inceliklerinin fıkhını bilme. Anladınız mı mevzu? Evet. Mevzu bundan ibaret. O yüzden aralarında hiçbir çelişki yoktur ayetleri. Bunları ancak Allah'ın ilimde rahatsız kıldığı insanlar bizlere anlatabilir. Biz de aciz olarak size nakletmeye çalışırız ancak. Tamam. O yüzden biz işin fıkhına, ilimine iniyoruz ve bizim bütün söylediğimiz her şey ehli sünnetin kavli. Hiçbir şaz görüş söylememeye çalışıyoruz. Hata ederiz o ayrı bir bak. Ama önemli olan şaz görüş söylememek. Bunların hepsini bizim ehli sünnet âlimlerimiz söylemiş ve dikkat ederseniz hepsini de ispatlıyoruz. Gerek lugat olarak geçer, gerek de bazı ayetlerle teyit ederek. Mesela hasrı iyake nardu ve yeknesste yine teyit ettiğimiz gibi bir sürü yüzlerce örnek var Kur'an'da. Evet. Akledene bir tane örnek yeter. İman edene bir örnek yeter. Bismillahirrahmanirrahim. rahim olan Allah'ın adıyla. Bu arada kaç dakika oldu? 32 de var Belki bitmez bugün. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. rahim olan Allah'ın adıyla şey oldu? Defteri bir şey mi, bir şey ha, mi? <gülüyor> Tamam inşallah. Ha. Anladık buraya kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasır ifade eder, teberrük ifade eder diye evet. <gülüyor> Şimdi biz en son ne anlattık? Bir keyim anlattık. Bir K'yi anlattık. orada da geçtik. Ha, şey geçtik. Kaşşşşşşş. Ha, ha, şey, tamam. Şimdi. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim'in önemini en büyük teyit eden şeylerden bir tanesi. içinde Allah Azze ve Celle'nin üç tane isminin ve üç tane de sıfatının bulunması. Nedir o ismin var? Allah. Arrahman. Arrahim. Tamam. Üç tane ismi var burada. Bir. 2 3 Üç. <gülüyor> Allah. rahman Ne? rahman Tamam. Allah'ın 3 tane isminin bulunması. Allah Azze ve Celle'nin 3 tane isminin bulunması. Bismillahirrahmanirrahimin rahmanir rahimin ne kadar büyük olduğuna yetmiyor mu? Bitti. Neden? Kaydedir El-ilmu yuşrafu bi şerefil ma'lum. Bunu ileride ezberleteceğim size. El-ilmu yuşrafu bi şerefil ma'lum. Bu çok önemli bir kaydı. Ilim. Öğrenmek, yani şöyle direkt şöyle başlayayım. Öğrenmek, bilmek, öğrenilen <gülüyor> öğrenilen şeyin değerine göre değer kazanır. Bir şeyi bilmek, bilinen şeye göre değer kazanır. Yani bir şey ne kadar değerliyse onu bilmenin değeri <gülüyor> o kadar artar. Şimdi örfen, örfen bakın. Ka defter yapan bir insan la bir insanın defter yapma ilmini öğrenen bir insanın bu ilmiyle, uçağı yapan bir insanın ilmi eşit derecede midir Örfen? Değil. Değil. değil. Fark var değil mi? Daha önemli uçağı şey yapmak. Tabii. Değil mi? Uçağı... <gülüyor> Daha farklı. Veya siz normal bir hayattan iki tane örnek verin bir bir yerinden üstün olan ilimce. Sosyal yaşantımızda gördüğümüz şeylerle alakalı var. Mesela doktor ilmi neden üstündür? Neden isimdir doktor ilmi? Mesela silgiyi kare şeklinde böyle makineden çıkarmak. Değil mi şöyle? Bir kalıp şeklinde çıkarmak. Yamuk yumuk da olsaydı bir silgiyi idare ederdik. Ama doktor mı daha zor. Doğru mu? Evet. Heh. O zaman doktorluk ilmi silgiyi kalıp şeklinde böyle makineden çıkarıp kare haline getirmek, getirme ilminden evet. daha şereflidir. Peki İbn-i diyor ki Allah Azze ve Celle'den daha şerefli bir varlık var mıdır? Yok, yok. o zaman isim sıfatlar ilimlerin en şereflisidir şimdi bize toplumda ne diyorlar ya bırakın mesela atıyor mesela nurcular örnek, örnek verin ya bırakın siz işiniz gücünüz Allah'la uğraşmak yok Allah açtadır yok eli vardır yok gözü vardır Allah insana benzettiniz yok yukarıda mı aşağıda mı ya bırak insanları diyor insanlar diyor şirk içinde kafir oluyor adamın şimdi dinine göre e, tevhid rububiyet ya evet. adam diyor ya görmüyor mu etraftaki ateistleri halbuki adam Söylediği kelimenin şuuruna varsa, kullandıkları kullandığı cümlelerin şuuruna, idrakına varsa bunu söylemeyecek. Adam cehaletinden söylüyor bunu. Adam iyi niyetle söylüyor ama söylediği şey Caharet. şuursuzca ve cehaletçe söylenen şey. Şimdi bu adama bu mevzuyu konuşmadan önce şunu ikrar ettirsen aynı senin gibi ikrar edecek. Evet, Allah'ı bilmek ilimlerin en şerefsidir. Tabii ki el ilmu yuşrafı bir şerefil malum. Tabii ki ilim bilinen şeyin şerefine göre şeref kazanır. Bunu ikrar edecek. Sonra mevzuya dön. E tamam Allah'tan başka şerefli var mı? Daha şerefli var mı? Yok. yok. O zaman onu bilmek bak demin ittifak ettiğimiz kayde ortaya çıktı şimdi. Bunu söylersen ne yapacak? Adama bunu sorsan. Şimdi ben mesela zamanında böyle konuştuğum birileri oldu. Adam bazılarında mesela Allah hidayet ediyor, dank ediyor. Ama bazıları inatsa inat o devam eder. Onda bir sorun yok. Ama adam söylediğinin ne manaya geldiğini söyle bilse söylemeyecek. Zaten bütün arıza burada. O yüzden adamı desen ki tamam o zaman Bu kaydıya göre bizim sıfatları gece gündüz yeri gelse konuşmamız lazım. Çünkü Allah'la alakalı evet. ya bizi yaratan kişi bir Rabb'ine kadar tanırsa o kadar korkar. İnne ma yahshi Allahu min ibadihi ulama. Allah'tan Allah Allah da isim sıfatlarıyla bilinir zaten. İlimlerin en şereflisidir. Rububiyet, ulûhiyet bunlar hepsi Allah'la alakalı. O yüzden biz ehli sünnet olarak tevhidü üçe bölmüşüz. Ve muhariflere meydan okuyoruz. Gece gündüz bağırıyoruz. Bize Allah ile alakalı bir mevzu getirin. Rububiyet, uluhiyet ve isim sıfatının dışına çıksın. Yok. O yüzden bizim isim sıfatı 3'e böleriz. Biz isim sıfatı 3'e böleriz. Ve bunda da selefimiz olduğunu, İbn-i Teymiye'den öncelerimiz olduğunu söyleriz. Ki zaten İbn-i Teymiye 3 de dememiş. Mesela i̇bn Teymiye 2 demiş. Birincisi tevhidül marifeti ve isbat. ikincisi tevhidül kasdü ve talep. Birincisi rububiyet ve isim sıfatı kapsıyor. İkincisi ise uluhiyeti kapsıyor. Mana olarak üçtür. Ama lafız olarak iki zikretmişler. Daha eski alimden. Ha Muhammed İbn Abdülahab onun dönemi vesaire onlar üçe bölmüş. la Ne diyoruz? La muşahate fil istilah. Sonuç doğru olduktan sonra istilahda bir sorun yok. yok. O yüzden diyoruz ki biz tevhidi üçe böleriz. Mevzudan mevzu atlıyor ama hepsi akide ile alakalı. Yok. Tevhidi üçe böleriz ve bununla da sebep söyleriz. iddia ederiz. Ne deriz? Varsa tevhidin üçün dışında olduğunu söyleyen o zaman Allahla alakalı bir mevzu getirsin. Bu üç tevhidin dışına çıksın. Kıyamete kadar arasan da, çatlasan da, patlasan da tabiri caizse bir mevzu getiremezsin. Allah'la alakalı tevhidin dışına çıksın. Halbuki bizim elimizde o kadar çok delil var ki tevhidin 3 ayrıldığını. Bakın bir ayet söyleyeceğim size. Tevhidin üç kısmı içinde. Hepiniz de Arapçasını ezbere biliyorsunuz. Türkçe manasını da ezbere biliyorsunuz. Bu ayetin içinde tevhidin üç kısmı var. Nedir? Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Allah Allah Allah aittir. Veya ona o a ve evet. Şimdi ne demek elhamdülillah rabbi Alemin? Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bakın tevhidin üç kısmı var. Şimdi alalım baştan. Nedir? Tevhîd-ür rubûbiyye. Nerede? Elhamdülillah rabbi elâlemin. Rabbi. Bakın evet. her şeyin Rabbi o. Rububiyet burada. Peki ulûhiyet? Hamd, hamd, ed hamd ediyorsun Allah'a. Sadece hamd ibadet etmektir, değil mi? Hamd evet. hamd etmek Allah'a ibadettir. Evet. Ne diyorsun? Hamd sadece Allah'a mahsus. Bakın ibadeti Allah'a has kıldın. Bu hangi tevhid? Uluhiyet tevhidi. Uluhiyet. Tamam. Bir de ne dedik? Isim sıfat. sıfat. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Allah'ın iki tane ismi var. Rabb ve Allah. Evet. Ha, bu da isim sıfat tevhidi. Allah'ın içinde, Allah içindeki sıfat da uluhiyet sıfat. O da gelecek. Mesela Meryem suresine bakın. <coughs> Allah-u 65. ayet. Rabbu u semavati vel ardu ve ma Rabbu Rabb-u vel ardu ve ma Hal ta'lemu lehu semiyan. Arada bir şey hasıl olmuş olabilir. O yerin ve göğün Rabb'idir. He, fa'budhu fa ve stabir li ibadetihi. Hal ta'lemu lehu semiyan. Ayet böyle tamam. Diyor ki o yerin göğün Rabb'idir. Ne tevhidi bu? Rububiyet. He. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fa stabir li ibadetihi. Onun ibadetine sabret. Li ibadeti. Ona ibadet için ne? <gülüyor> Uluhiyet tevhididir. Hal ta'lemu te lehu semiyan. Ona denk ve eş benzer biliyor musun? Bu da ne? Isim sıfat <gülüyor> sıfat yani biz bir ayette bile üçünü getiriyoruz. Ama bunlar kıyamete kadar çatlıyor patlıyor. Anladın mı? Bu tevhidi farklı farklı taksimatlara bölen eşariler olsun diğerleri olsun. Getiremiyorlar bir şey. Getirecekleri de bir şey yok zaten. Evet. Şimdi dedi ki burada 3 tane isim var. Allah Rahman Rahim. Bu ne olarak yetiyor bize? Bismillahirrahmanirrahim'in ehemmiyeti için yetiyor. Şimdi bu ders kaç dakika oldu? 40. Devam mı tamam mı? Yoruldunuz mu? İsterseniz bunu ikiye bölelim. Bir dahaki derste burada bitirelim. Bir dahaki derste de Bismillahirrahmanirrahim. Kalan yerden devam edelim. İnşallah. İnşallah. Hatırlatırsınız bana. Not alın, not alın. Bir kişi not alsa yeter. Bana hatırlatma babından. Ben en son dedim ki, en son dedim ki Allah rahman rahim evet. Allah'ın üç tane ismidir. Heh. Ve e, bu üç ismi yaz oraya. Bu üç ismi tek tek anlatarak mevzumuza başlayacağız inşallah tek tek şerh ederek mevzumuza devam edeceğiz. Bir dahaki derste. Tamam mı? Tamam. Wallahu aleyhi ve sellem.